E auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye Ve eşhedü en la ilaha la şerike ve eşhedü enne abduhu ve resuluh. Emma ba'd hadis kitabullah hayrral hedi Hedi Muhammedin Sallallahu aley vehi sellem ve şerral Umuuru muhhteata ve küle muhtesetin bir daha ve kü bir dalale ve elbaniyat dersinde nikah bölümündeyiz şöyle sorulmuş İslam şerlerine bağlı olmayan Müslüman bir erkeğin dindar bir kadın ile evlenmesi caiz midir veya böyle bir kişinin Ailesine kendisi için dindar bir eş araştırmasını istemesi caiz midir? Kendisi dindar değil fakat Allah'tan onun kalbini idare etmesi umulur. Cevap bu caiz değildir. Zira ikisi denk değillerdir. Kızlarını evlendirecek olan velilerin de onları denkleriyle evlendirmeleri gerekir. Bu vaciptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size dindarlığından ve ahlakından razı olduğunuz kimse gelirse onu evlendirin. Eğer bunu yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve geniş kapsamlı bir kötülük olur. Bunun aksi ise, size dindarlığından ve ahlakından razı olmadığınız kimse gelirse onu evlendirmeyin demektir. Zira, denklik iki kısma ayrılır. Üzerinde ittifak edilen denklik ve hakkında ihtilaf edilen denklik. Üzerinde ittifak edilen denklik, dindarlık ve ahlak hususundaki denkliktir. Üzerinde ihtilaf edilen denklik ise nesep bakımından denkliktir. Hakikatte nesep bakımından denkliğin İslam'ın bir kıymeti yoktur. Lakin bazı insanlar Kureyşli olan Arap kadını acem olması bir yana Kureyşli olmayan bir Arap ile dahi evlendirmeyi caiz görmezler. Halbuki İslam onların aralarını birleştirmiştir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nesebe bağlanan bu denkliği şu sayı hadisiyle iptal etmiştir. Amelinin geri bıraktığı kimseyi nesbe öne geçiremez. Rabbimiz azze ve celle kıyamet günü hakkında şöyle buyurmuştur. O gün aralarında nesep, akrabalık bağları kalmamıştır ve birbirlerini arayıp sormazlar. Mü'minun 101. Ayet Öyleyse şart olan dindarlık ve ahlak hususundaki denkliktir. Dindar olmayan bir adam dindar bir kıza talip olsa, kızın velisinin ondan evliliklerini onaylaması caiz değildir. Dindar olmayan ifadesi muasır bir tabirdir. Şer'i siyaset gözetilerek latif bir kelime kullanmaktadır. Ben bunu meşru bulmuyor, yağcılık diyorum. Bunun Örnekleri gerçekten pek çoktur. Mesela bugün lafsi fayda diye, estağfurullah faizi fayda diye isimlendiriyorlar. Faiz haramdır ve bunu fayda diye isimlendirmek bu hükmü yumuşatıp zayi edilmesine sebep olmaktadır. Aynı şekilde dindar olmayan kişi tabirinin manası nedir? Bununla namaz kılmadığı kastediliyor. Bundan dolayı ona fasık denilmesi gerekir. Lakin onun fasık olduğunu, günahkar olduğunu söylemiyorlar da dindar değil diyorlar. Halbuki dindar olmayan tabiri İslam dininde tali mesellere riayet etmeyen, yani müstahap olan sünnetleri yerine getirmeyen kimseler. Mesela gece namazı kılmayan, fakat farzları yerine getiren kimseler hakkında kullanılır. Yani sadece farzları yerine getiren kimse dindar değildir. Yani buna dindar değil denilebilir böyle bir kimse denk sayılabilir yani yani sadece farzlarla yetiniyor bu dindar ve kıza talip oluyor e, bu denk sayılabilir ama namaz kılmamak gibi farzları da ihmal etmek yani dindar değil derken bunu kastediyorlar iş bu hale geldi diyor bu caiz değil tabi ki böyle bir kimse denk sayılabilir bu yüzden bugün Müslümanın İslam ile zahiren ve batinen amel etmesi gerekir özetle fasık erkek Salih kadının dengi değildir Bukhara ve Müslümin rivayet dedikleri sayı hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi. Kadın dört şey için nikahlanır. Malı, güzelliği, soyu ve dindarlığı için. Senin dindar olanı seçmen gerekir ki bereket bulasın. Yani demek ki burada dindar kadın tercih etmek ile kastedilen işte e, müstehap olanlara da yerine getiren, gece namazı gibi nafile ibadetleri de yerine getiren e, bir kadın tavsiye edilmekte. Aynı şekilde şöyle deriz. Senin de dindar olman gerekir ki bereket bulasın. Şu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talip olan erkeğe saliha kadında onun güzelliğini, mal sahibi olmasını, soyunu değil dindarlığını araştırmasını emretmiştir. Aynı şekilde kadının da dindar ve ahlaklı olan eşi araştırması gerekir. Evlilere nasihatiniz nedir diye sorulmuş. Şöyle dedi Erba Enraimullah çoğu zaman gençlerden eşlerinin dini emirlerine tabi olmadıklarından şikayet ettiklerini istiyoruz. Unutmamamız gerekir ki, kadın çoğu zaman kötü ahlakından dolayı isyankar olur. Lakin benim bu konuda önemsediğim şey şudur. Çoğu zaman eşinin itaatsız olmasına sebep olan kocasıdır. Mesela erkek, karısından erkeklerin önünde özellikle evden çıkarken süslenmemesini, açılıp saçılmamasını ister. Onun tesettüre girerek örtünmesini ister. Lakin erkek, Kendisi dine uygun elbiseleri giymez, Müslümanların görüntüsüne bürünmez. Hatta kadın fakir olmasa bile, yani fıkıh bilgisi olan birisi olmasa bile erkeklerin giydiği bu elbiselerin frenk elbisesi olduğunu işitmiştir. Mesela erkek sakalını tıraş ederek süslenir. Sakal bırakmanın farz olduğunu bilmiyor olsa dahi en azından sakal tıraşının sünnete aykırı olduğunu bilir. Bu kadın kocasına diliyle söylemesi bile hal diliyle şöyle der. At sahibine göre kişiler, sen kendi durumuna bak, dine önce sen uy ki ben de senin sözünü dinleyeyim der. Çoğu kadının hal dedi bunu söylemektedir. Bu yüzden bu fırsatta şunu hatırlatmak isterim. Gençler hanımlarının kendilerine itaat etmeleri için yardımcı olmalıdırlar. Bu da kendilerinin Rablerine itaatkar olmaları ve onun dinine tabi olmalarıyla gerçekleşir. İstimna yapmanın hükmü nedir? Yani mastürbasyonun hükmü nedir? Cevap, bu adetin haram olduğunda tereddüt etmeyiz. Bunun iki sebebi vardır. Birinci sebep, Allah Teala müminlerin özellikleri hakkında şöyle buyurmuştur. Irzarını koruyanlar onlardır. Ancak eşleri yahut sahibi oldukları cariyeler bunun dışındadır ve bunlar yüzünden kötülenmezler. Bundan başkasını isteyenler ise işte bunlar haddi aşanlardır. Müminun 5-7. ayettir. Nitekim İmam Şafi bu ayetin istimnanın haram oluşuna Delil getirmiştir. Bu ayette Allah gerçek müminler için şehvetlerini gidermede iki yol belirlemiştir. Ya hür kadınlarla evlenmeleri ya da cariyelerden faydalanmaları. Sonra Allah Teala şöyle buyuruyor. Bundan başkasını isteyenler ise işte bunlar haddi aşanlardır. Yani kim şehvetini evlenme veya cariyelerden faydalanma yolundan başkasıyla gidermeye kalkarsa o haddi aşan bir zalimdir. İkinci sebep. Tıbben sabit olmuştur ki bu işi yapmak kötü sonuçlar vermektedir. Bu adet sağlığa zararlıdır. Özellikle de sabah akşam buna devam edenler için zararlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zarar vermekte zarara uğratmakta yoktur buyurmuştur. Müslümanın kendisine veya başkasına zarar veren bir şey yapması caiz değildir. Mutlaka şunun da söylenmesi gerekir. Bu adeti işleyen bu kimseler kendileri hakkında allah Teala'nın şu ayetini doğrulamış olurlar. Siz daha iyi olmayan bu şeyleri hayırlı olanla değişmek mi istiyorsunuz? Bakara 61. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ey gençler topluluğu, içinizden imkanı olanlar evlensin. Zira bu gözleri daha iyi yumdurucu ve ferci daha koruyucudur. Buna güce yetmeyen oruç tutsun. Çünkü bu ona engelleyici bir gemdir. Azlin hükmü nedir? Cevap. Azil hakkında en azından mekruh olduğu söylenir. Alimlerin caiz olduğuna dair görüşleriyle bu mekruhluk bir araya gelir. Nitekim caiz olan bir şey mekruh olabilir. Azilin caiz olduğunun delili Bukhar ve Müslüm'ün sahihlerinde Cabir radıyallahu anh dengelen şu rivayetleridir. Biz Kur'an azil olurken azil yapardık. Cabir radıyallahu anh'ın sözünün manası şudur. Biz azil yapmaya devam ederken bu konuda Kur'an'da bir hüküm inmedi. Bu da caiz olduğu anlamına gelir. Lakin biz deriz ki, caizliğe nispetle bu mekruhtur. Peki bu mekruhluk hükmünü nereden getiriyoruz? Bu hüküm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisinden anlaşılmaktadır. Sevecen doğurgan kadınlarla evlenin. Zira ben kıyamet günde diğer ümmetlere karşı sizinle oynayacağım. Bir rivayette kıyamet günde diğer ümmetlere sizin çokluğunuzla oynayacağım şeklindedir. Azil yapan kimse şüphe yok ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu isteğini gerçekleştirmemiş olur. Devletin uyguladığı doğum kontrolü ve nüfus planlaması denilen uygulamalar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çoğalmayı teşvik etmesine aykırıdır. Bu mesele çocuk yetiştirmekten dolayı kazanılan ecre iman etmeyen batılıları taklittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi de böyledir. İnsan öldüğü zaman üç şey dışında ameli kesilir. Devam eden sadaka, faydalanılan bir ilim ve kendisi için dua eden salih bir evlat. Bukhari'nin sahihinde Ebu Hureyir rivayet etti hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Müslümanlardan birinin üç çocuğu ölürse yemin edilen kısım hariç ona ateş dokunmaz. Bizde bulunan bu fazlet kafirlerde var mıdır? Sözün kısası uzman Müslüman bir tabibin takdir edeceği zavret sebebiyle doğum kontrolü caizdir. Gelenekler ve mehirlerin pahalılığı gibi problemler çıkarma sebebiyle evlenmeye engel olan bir kişinin bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aksa halde yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. Hadisinde işaret ettiği fesada bir sebep teşkil ettiği için tazir cezası verilir mi? Cevap tazir hakim ile alakalı bir hükümdür. Bu iş hakime arz edildiği zaman tazir cezasını uygun görebilir de görmeyebilir de. Yani mehri e, pahalı istemesinden dolayı hakim cezalandırabilirdi Kişi hanımına falan yere gidersen talakın üzerime olsun dese, hanımı oraya gitse hüküm nedir? Bu kişinin niyetinin söylediği şekilde olduğu da bilinmektedir. Cevap, talakın üzerime olsun sözü talak ile yemin etmektir. Talak ile yemin etmek ise ancak boşama kastedilirse talak olur. O zaman talak gerçekleşir. Alimler talakı iki kısma ayırmışlardır. Sunni talak ve bid'i talak. Sünni talak sünnete uygun olan boşamadır. Müslümanın bid'i talakı telaffuz etmesinin caiz olmadığını ittifak etmişlerdir. Ancak bid'i talakın gerçekleşiş gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hususunda ihtilaf edilmiştir. Sünni talakın şartlarından birisi de boşamaya şahit tutmaktır. Yani sünnete uygun olan boşamada aynı evlilikte olduğu gibi şahit iki şahit tutmak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu ile birlikte sahabeden birinin bahçesine gitti. orada bir kadından başkasını bulamadıkları, kadının kocası hakkında bize su getirmeye gitti demesi üzerine orada oturup bekledikleri rivayet edilmiştir. Bu fiil bir halvet midir? Kadınlarla halvet Nebi sallallahu aleyhi ve selleme has olan özelliklerden midir? Cevap, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir kadınla halvet etmesi, yalnız kalması caizdir. Çünkü şöyle buyurmuştur, Hiç kimse yoktur ki onunla beraber kariğini yani şeytan bulunmasın. Kendisine seni demeye Allah'ın resul diye sorduklarında benim de, ancak Allah Teala ona karşı bana yardım etti ve o teslim oldu buyurmuştur. İki rivayetten birinin lafzına göre manası, Onun şerrinden ve vesvesesinden selamette kılındım demek iken, diğer lafzına göre manası, Müslüman oldu demektir. Yani o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayırdan başkasını emredemez. Her iki rivayete göre de bu kesin bir durumdur. Ya o hakiki manada Müslüman olmuştur, yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şeytanı. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hayırdan başkasını emredemez. Ya da küfrü ve sapıklığı üzere kalmış olsa da Allah azze ve celle nebisini onun şerrinden ve vesvesesinden korumuştur. Bu yüzden hayırdan başkasını emredemez. Hikmet sahibi din koyucunun yasakladığı bir erkeğin bir kadınla yalnız kalması öncelikle kötülüğünün önünü kınama, kapamak için yasaklanmıştır. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih hadiste şöyle buyurmuştur. Bir erkek ile bir kadın yalnız kaldığında mutlaka üçüncüleri şeytan olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hükme tabi değildir. Çünkü o bir kadınla yalnız kaldığında üçüncüleri şeytan olamaz. Şeytanı ister Müslüman olmuş olsun ister olmasın fark etmez. Şeytanı Müslüman olmuş ise mesele açıktır. O zaman burada Müslümanlardan oluşan bir cemaat var demektir. Beraberlerinde şeytan yoktur. Şerrinden selametli olmak manasındaki rivayete göre ise onun durumu hayırdan başka bir şey emredemeyen Müslüman hükmündedir. Öyleyse böyle bir kalvet bir kadın evindeki cemaat gibidir ve onlar salihlerdir. Hadiste işittiğiniz gibi bu kadın kocası onlara su çıkarmaya gitmişti. O hemen dönecekti. Böyle bir zaman diliminde yabancı kadının yanına bu şekilde girişte mani yoktur. Fıkıh usul kaydelerinin biri şu şekildedir. Söz ile fiil birbirine çelişik gelirse söz fiile öncelenir. Açıkça görüldüğü gibi burada buna uygun bir durum vardır. Yine diğer bir kaide şöyledir. Yasaklayan ve haram kılan nas ile mubah kılan nas bir araya gelmişse yasaklayan ve haram kılan nas mubah kılana öncelenir. Buradaki misalde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dörtten fazla kadınla evlenmiştir. Lakin dokuz kadınla evli olan bir adam Müslüman olduğunda ona hanımlardan dördünü tut diğerlerini boşa buyurmuştur. Bu da bu babdandır. Yasak ile fiil bir araya geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili kendisine has olan özelliklerden sayılır ve yasaklayan ifadeleri ümmetin genelini bağlar. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kadınların yanına girmekten yasaklaması, ümmetin genelini bağlar ama kendisi e, halvet dahi etse onun için e, bu kendisine has olan hükümlerdendir. Diğer bir soru şöyle. Yanında mahremi olmayan kadının güvenilir kadınlar topluluğuyla yolculuğa çıkmasının hükmü nedir? Bazıları bunun caiz oluşuna Yemen'den Irak'a giden çoban bir kadın Allah'tan ve koyunlarına saldıracak kurttan başka kimseden korkmadan yolculuk yapacaktır. Hadisini delil getiriyorlar. Cevap bu hadiste kadının tek başına yolculuk yapabileceğine bir delil yoktur. Çünkü hadis teşri için değil ancak gaybden haber vermek için gelmiştir. Gaybi haberler övlen ya da kınanan bir iş olsun fark etmez ancak haber vermek içindir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yollarda eşekler gibi çiftleşmedikçe kıyamet kopmaz. Bu haber gerçekleşecektir. Burada bu haber verilen şeyin meşru olduğuna dair bir açıklama söz konusu değildir. Burada getirilecek delil birçok rivayetlerde gelen şu hadistir. Kadın yanında mahrem olmadan üç gün yolculuk yapamaz. Bir lafsında iki günlük denilir. Diğer bazı rivayetlerde ise kadın yanında mahrem olmadan yolculuk yapamaz buyurulmuştur. Yani mutlak olarak sefere çıkamaz demektir. Sonra bu görüş yani kadınların yanlarında mahrem bulunmadan kadınlar topluluğuyla yolculuk etmeleri halinde hayatın gerçekleriyle uyuşmaz. İbn-i Tavkul Hamame kitabında mağrib diyarından bazı kadınların hac yapmak üzere çıktıkları, gemiyle döndükleri ve gemide çalışan bazılarıyla fuhşa düştükleri anlatılır. Mahremler bizzat mahrem olanlar ve e, li gayri mahrem olanlar diye iki kısma ayrılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötülüğün önünü kapamak için kadına bakmaktan ve onu dinlemekten yasaklamıştır. Mahremi olmayan her kadının veya mahremsiz yolculuk eden kadınlar cemaatinin fuhşa düşeceğini düşünmek gerekmez. Lakin fuhşa düşmemeleri için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahremi şart koşmuştur. Bugün hiç kimse uçakta birkaç saat veya daha az yahut daha fazla yolculuğun kadının yolculuğunda sakıncasız olduğunu söyleyemez. Böyle bir yolculukta da kadın fuhuşa düşmesi mümkündür. Nitekim bu türden bazı olaylar meydana gelmiştir. Kadının erkeklerle musafa etmeden selam vermesi caiz midir? Cevap bu meselede fakihler katında ayrıntı vardır. Tercih edilen Allahu alem genç kadının erkeklere selam vermesinin caiz olmamasıdır. Eğer kadın yaşlı ise onun selam vermesinden dolayı fitne korkusu olmadığından onların selam vermesinde sakınca yoktur. Aynı şekilde erkeklerin de yaşlı kadınlara selam vermesinde sakınca yoktur. Sünnette salih selefin herhangi bir ayrım yapmadan kadınlara uğradıklar zaman selam verdiklerini bilmiyoruz. Genç kadının erkeklere selam vermemesi, kötülüğün kapısını kapatmak babındandır. Bu kaideye dinin birçok nasları delalet etmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi bunların en açıklarındandır. Ademoğlunun zinadan nasibi yazılmıştır. Bu kaçınılmaz olarak başına gelir. Gözler zina eder, onun zinası bakmaktır. Kulaklar zina eder, onun zinası dinlemektir. Dil zina eder, onun zinası konuşmaktır. El zina eder, onun zinası tutmaktır. Ayak zina eder, onun zinası yürümektir. Kalp meyleder ve temenni eder. Cinsel organ bütün bunlar ya tasdik eder ya da yalanlar. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Davud'un sayısından ile rivayetinde ayak zina eder kısmından sonra şu ziyade vardır. Ağız zina eder, onun zinası öpmektir. Bu hadiste iki tür haramlar açıklanmaktadır. Birincisi haramli gayrihi olanlar. Kötülüğün vesilesini engellemek için haram kılınanlardır. İkincisi bizzat haram olan zinadır. Kişi telefonda arama yaptığında telefonu bir kadın açıyor ve ona kardeşinin veya kocasının orada olup olmadığını soruyor. Bunda bir sakınca var mıdır? Cevap burada konuşmak zorunlu olduğu sürece selamın zorunluluğu da önceliklidir. Çünkü erkekte asıl olan kötülüğün vesilelerini engelleme olarak kadınlarla konuşmamasıdır. Eğer bunda kötülükten korkulmuyorsa sakınca yoktur. Aynı şekilde kadın kız kardeşini veya kız arkadaşını telefonda aradığı zaman telefonu bir erkek açarsa kız kardeşini veya arkadaşını telefona istemesi zaruret babındandır. Bu durumda erkekle konuşması zorunludur. Bu konuşmadan önce de selam vermesi gerekir. Çünkü sayı hadislerden birinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam size selam vermeden konuşmaya başlayana cevap vermeyiniz buyurmuştur. <gülüyor> kadın oldukça yaşlı ise onunla misafah etmek ve hastalığında ziyaret edildiği zaman onunla yalnız kalmak caiz midir? Cevap, diri olan, diri olandan düşen her şeyi toplayan vardır sözü hatıra gelmezse bunun caiz olduğu söylenebilir. Ancak bundan uzak durmak daha uygundur. Yani caiz olduğu söylenebilir demesinin bir deliliği yok. Yani yaşlı kadın e, diye yani bunun cevazını gösteren herhangi bir nas gelmemiştir e, kitap ve sünnette. Bu konudaki yasaklar da mutlaktır. Yani ihtiyar kadını istisna eden e, bir nas yok bu yasaktan. Arkadaşların hanımlarıyla beraber oturmalarında gözetmemiz gereken belli şartlar var mıdır? Cevap, birincisi böyle oturmaları İslam onaylamaz. Zira bu ihtilatın bir türüdür. İkincisi, eğer böyle bir durum olursa tabiatıyla bilinen bazı şartlar olmak zorundadır. Lakin bunlar gözetmek çok zordur. Bu şartlar şu şekildedir. Birincisi, her birini şer'i tesettür ile örtülü olmaları gerekir. Yani kadınların evlerindeki giyimleri gibi kıyafetleri, bakışların dikkatini çeken kıyafetler olmamalıdır. Sonra da bu elbiseler dar olmamalı, kısa olmamalıdır. Dizlerin, baldırların ve benzeri hacimleri belli olmamalıdır. Önemli olan elbiselerinin Hicab-ül Meraet-ül kitabının mukaddesinde zikrettiğim hicabın şartlarını taşıyor olmasıdır. İkincisi buna bir de meclislerde konuşmanın tam bir saygınlık, edep ve vakar içinde olmasını ekle. Zira konuşmalar meclistekilerden birini kahkaha bir yana tebessüm ile gülmeye dahi sürüklememelidir. Konuşma bu şartları taşırsa o zaman bu oturumun caiz olması söz konusu olabilir. Ancak bu şartların özellikle de bizim zamanımızda bir araya gelmesinin imkansız olduğuna inanıyorum. Çünkü maalesef Müslümanların geneli bugün dini hükümleri caiz olanlar ve olmayanları bilmiyorlar. Sonra dini hükümleri bilen azınlık içinde bu dini hükümleri gözetenleri de çok azdır. Bu yüzden ben akrabalar arasında bu şartların hepsini bir araya getirebilecek olanı düşünemiyorum. Bu sırf hayalden ibarettir. Bundan dolayı mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibidir. Helal ile haram arasında insanların çoğunun bilmedikleri şüpheliler vardır. Kim şüphelilerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur. Dikkat edin her sultanın bir korluğu vardır. Dikkat edin Allah'ın koruluğu haramlardır. Dikkat edin kim koruluğun etrafında dolaşırsa ona girmesi yakındır. Bu hadisten önceki insanlar şu genel misali almışlardır. Kötülükten uzaklaş ve bununla yetin. Bu umumi bir hikmettir. Müslüman kadının evinin dışında mübah bir işte çalışması ve çocuklarını mürebbilere veya Müslüman hizmetçi kadınlara bırakmasının dindeki hükmü nedir? Cevap, bu meselede asıl olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları şahsında Allah Teala'nın ümmetin kadınlarına şu hitabıdır. Evlerinde karar kılsınlar, ilk cahiliye olduğu gibi açılıp saçılmasınlar. Ahzab 33 İbn-i Teymi Raymullah şöyle demiştir daha asıl olan dışarı çıkması, kadında asıl olan ise evlerde kalıp zorlu bir ihtiyaç olmadıkça çıkmamalarıdır. Bukhari'nin sayında Allah kadınlara hicabı farz kıldığı zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu gelmiştir. Allah siz kadınların ihtiyaçlarınız için çıkmanıza izin vermiştir. Kadın evinden bir ihtiyacı için cilbabıyla örtünmüş olarak, koku sürünmeden çıkarsa bu caizdir.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 Doktor, öğretmen veya hemşire olan kadının çalışması çocuklarını hizmetçiye bırakmasının bu bakılan meşru zaruretlerden midir? Cevap, eğer kız çocuklarının zorunlu eğitimini yerine getirecek kimse yoksa, önceki soruda zikredilen şartlarda bu ihtiyacı yerine getirmek üzere hemcinsi olan kız çocuklarının eğitimi için kadının elinden çıkması caiz olur. Bu şartlara zorunlu olarak bir de bu işten kadın erkek karışık bulunulmaması gerekir. Yani iktidatı olmayacak. Eğer öğretmenlik yapıyorsa kız çocuklarına öğretmenlik yapacak. Bir de önceki soruda geçen e, durumlar göz önünde bulundurulacak. Bu takdirde caiz olur diyor. Müslüman kadın tıp, öğretmenlik ve hemşirelik gibi alanlarda çalışmazsa bu görevi kim yerine getirecek? Diyene nasıl cevap verilir? Bu görevleri yapması halinde kadının dine aykırı olan bazı durumlara düşmesini zarvetler, mahsurların baklar kaydesiyle delil getirmektedirler. Cevap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 Aslen haram olan bir şeye mecbur kalırsa burada zaruretler mahsurlarını müdahak kılar. İkincisi gerçekleşmemiş olan ancak ileride gerçekleşebilecek olan şeyler hakkında yani muhtemel şeyler hakkında zaruretlerin mahsurlarını müdahak kıldığı söylenemez. Allah'ın helal kıldığı şeylerle kurtulmaya yol bulamadığımız konularda kendimizi telkiye atmamız uygun değildir. Kişi Allah'ın haram kıldığı şeylere düşeceğini bildiği bir topluma girmeyi kastedip de bu girişinde zaruretler mahsurların bakkılar kaidesini kullanarak temize çekmeye kalkışırsa bu kaydenin yeri burası değildir. Yine alimler bu kaydeyi diğer bir kaydı olan zaruretler miktarıyla takdir edilir kaydesiyle kayıtlamışlardır. Şayet insan leş yemek zorunda kalırsa oturup da helal et diyormuş gibi yiyemez. Ancak tehlikeyi giderecek kadar yiyebilir. Bizler yeteri kadar Müslüman kadın doktorların bulunması gerektiğini söyleriz. Lakin... Farz-ı kifaye yerine getirilmesi, dine muhalefet etmeyi beraberinde getiriyorsa bu caiz değildir. Bizim farz-ı kifaye olanı onlara öğretmek istiyoruz iddiasıyla, kadınlarımızı ve genç kızlarımızı üniversitelerde ve başka yerlerde gördüğünüz fesada sunmamız caiz değildir. Okullardaki ve üniversitelerdeki Müslüman kızların hepsi dindar değillerdir. Dindar olanları bunu yapmadıkları zaman gevşek davranan kadınlar bu farz-ı kifayeyi yerine getireceklerdir. Bu durumda onlara sorumluluk yoktur. Yani e, dindar olanlara sorumluluk yoktur. Zira bu farzı kifayedir. Bazılarının yerine getirmesiyle bu farz diğerlerinden düşer. Kadına erkeğin doğum yaptırmasının hükmü nedir? Cevap, kadının doğum için hastaneye gitmesinin mutlak olarak caiz olduğunu söylemek caiz değildir. Ancak sınırlama ve daraltma zorunludur. Eğer kadın doktor bu hamile kadının doğumunun doğal yoldan olmayacağını, ameliyat olması gerektiğini bildirirse bu durumda hastaneye gidilebilir. Ama doğum doğal yoldan olacaksa tabi yoldan doğum için hastaneye gitmek üzere evinden çıkması caiz değildir. Kadın hastaneye gitmek zorunda kalırsa doğum için erkek doktor görevlendirilmemesi gerekir. Ancak kadın doktor bulunamazsa sakınca yoktur. Hatta tehlikeli durumlarda kadın doktor bulunmadığı sürece erkek doktorun doğum yaptırması gerekir. Bu cevap iki fıkıh usulü kaydesinden alınmıştır. Zorretler, mahsurlar, bakkılar. Eğer kadın Çocuğunu evinde doğurma imkanı varsa hastaneye gitmesi caiz değildir. Eğer mecbur kalırsa yani evde doğum yapamayacaksa kadın doktor doğum yaptırmalıdır. Eğer kadın doktor bulunamazsa erkek doktor doğum yaptırır. Kadında asıl olan evinden ihtiyaç olmadan dışarı çıkmasının caiz olmamasıdır. Nitekim Bukhari'nin sayında şöyle gelmiştir. Evlerinde karar kılsınlar, ilk cahiliyede olduğu gibi açıp saçılmasına ayeti naziz olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah siz kadınların ihtiyaçlarınız için çıkmanıza izin vermiştir. Erkeğin menisinin eşine nakledilmesi için doktora müsaade etmesi yahut tüp bebek yapmak caiz midir? Cevap caiz değildir. Çünkü bu nakil en azından doktorun kadının avretini açmasına sebep olur. Kadınların avretlerini görmek caiz değildir. Dinen caiz olmayan şeylerin zorunluluk olmadıkça işlenmesi caiz değildir. Yani bu kadının da diğer kadının avretini görmesi caiz değildir. Yoksa erkek söz konusu değil burada. Erkek doktor değil. Erkek haram olan bu yolla menisini eşine naklettirmesinin zaruret olması düşünülemez. Bazen bu doktorun erkeğin de avretini görmesi gerektirebilir. Bu da caiz değildir. Bu metodun uygulanması Yaptıkları ve terk ettikleri her usta batı taklitçiliğidir. Bu kişi doğal yoldan çocuk ile rızıklandırılmamışsa bu yolu denemesinin anlamı Allah'ın kaza ve kaderine razı olmayışıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar rızık elde etmede ve helali kazanmada meşru yolları kullanmaya teşvik etmiştir. Çocuk edinme konusunda da meşru yollar tutmaya teşvik edilmeleri daha önceliklidir. allah Teala'nın evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Nisa 23 ayeti hakkında cumhur, kastedilen anlam bu değildir, bu genel hükmün içindedir diyor. Bu konuda Ali radıyallahu anh'ten bunu kişinin evinde kalan üvey kızı ile tahsis ifade eden bir rivayet gelmiştir. Bu konuda tercih edilmesi gereken nedir? Cevap, soruya cevap vermeden önce düzeltilmesi gereken bir husus var. O da soru sahibinin Ali radıyallahu anh'ten gelen, Ayeti tahsis eden rivayet ifadesini kullanması dikkatsiz bir tabiridir. Çünkü ayetin kendisinde tahsis vardır. Evlerinizde bulunan kavli ile kayıtlıdır. Şüphesiz ayetin kendisi kayıt ile tahsis edilmiştir. Şayet ayet mutlak olsaydı ve sonra kendisinde ayette geçen kayıt gibi bir kayıt bulunan başka bir mana gelseydi, o zaman bu söylenebilirdi. Lakin ayetin kendisinde bu kayıt zaten bulunmaktadır. Bu düzeltmeden sonra derim ki, Hakikatte bu mesele eskiden beri ihtilaflıdır. Ben şahsen cumhurun iki mesele üzerinde nasıl ittifak ettiklerine şaşıyorum. Birincisi evlerinizde bulunan kaydını atıyorlar ve açıkça bu kaydın kastedilen bir mana olmadığını söylüyorlar. İkincisi dört halifeden ikisinden sayı olarak gelen iki rivayetten yüz çevirmenin yolunu araştırıyorlar. Bu iki halife Ömer ve Ali radiallahumün adıdır. Her ikisinden de bu ayette kayıtlı haliyle amel ettikleri sabit olmuştur. Onlar kişinin kendisinin evinde yaşamayan üvey kızıyla elenmesinin caiz olduğuna fetva veriyorlardı. Ben şu iki iddiaya hayret ediyorum. Bu kaydın kastelinden mane olmadığını söylemeleri, iki raiş halifeye mukalebet etmeleri, ilmehlinin çoğunda özellikle Hanbeliler de onların böyle bir meselede sahabeden birinden gelen bir rivayete tutunmaları, bu rivayet sahih olmayabilir, Sonra ardından buna muhalefet eden bilmiyoruz sözünü eklemeleridir. Halbuki burada söylenmesi gereken öncelikle bu iki halifeye muhalif bir görüş bilmiyoruz sözü sonra Kur'an'ın zahirinin onları desteklediği olmalıydı. Bu konuda sayayinde gelen diğer bir hadis de vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir kadınla evlenmesi teklif edilince onun kendisinin evinde bulunan üvey kızı olduğunu gerekçesiyle bunu kabul etmemiştir. Nitekim Şeyhülislam İbn-i kıymetli kitabı İktizav-ı sırat Müstakim'de dinde bidatlerin genel olarak kötülenmesi konusundan bahsederken meşhur sayı hadislerle bunu desteklemiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbetül acede daima şu sözü tekrar etmiştir. Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir. Sonra şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu nası genel kapsamlı olarak kabul etmiş ve Kitap ve sünnetten herhangi bir nas ile kayıtlandığına uyarı yapılmamıştır. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nas'ın genel kapsam üzere kalıcı olduğuna dair uygulamalı desteğidir. Burada i̇bn Teymiyye Teymiye birçok ihtilaflı meselede dile getirdiği bu kaydayı anlıyoruz. Bizim de şu an sadedinde bulunduğumuz konu böyledir. Allah Teala evlerinizdeki üveyi kızlarınız buyurmuştur. Hadiste ayette geçen bu kaydı desteklemektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinizde bulunan kaydını kaldırdığına dair bir şey haber verilmemiştir. Bütün bunlar onların bu kastedilmeyen bir kayıttır şeklindeki sözlerinin haktan ne kadar uzak olduğunu düşündürüyor. Bu kaydı bu meselede tatbik ederek sözü bitirmek istedim. Lakin bu gibi meselelerde bu kaydın kastedilen anlamı yoktur sözüyle itiraz eden bazılarına göre hüccet olabilecek bir şüphe hatırıma geldi. Onlar bazı naslarda kastedilmeyen kayıtlar bulunmasını getiriyorlar ve bunun kastedilen bir manası yoktur diyorlar. Buna örnek olarak hatırıma allah Teala'nın faizi kat kat artırılmış olarak yemeğin ayeti geldi. Diyorlar ki kat kat artırılmış olarak şeklindeki kaydın kastedilen anlamı yoktur. Yani faiz her türlüsüyle haramdır. Bu doğrudur. Bu konuda tereddüt veya karışıklık yoktur. Lakin bu örnek bu meseleye asla uymaz. Alimlerin kat kat artıılmış olarak kaydının kasdelen manası olmadığı üzerindeki ittifakı hakkında kesin naslar, araştırıcı fakihi bu kaydın kasdelen anlamı olmadığına zorlamaktadır. Ama üvey kızlar meselesinde durum tamamen farklıdır. Bu ayetteki kayıt bu kayda muhalif bir durum olmaksızın tekrar etmektedir. Nitekim kat kat arttırılmış kaydını hükümsüz bırakan naslar gelmiş ve açık bir şekilde bu kaydın kasdelen mana olmadığı ortaya çıkmıştır. O halde bu hakkında kastedilen mananın olmadığı kayıt hakkında deliller gelen bir meseleyle nasıl örneklendirilebilir? Öyleyse ve delil olmaksızın bu kayıt kastedilmeyen bir anlamdır dememiz caiz değildir. Burada üvey kız meselesinde de böyle bir delil yoktur. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin az önce işaret eden hadisinde aynı kaydı zikrederek tekrar etmesi, evlerinizde bulunan üvey kızlarınız ayetindeki kaydın kastedilmeyen bir mana olduğu iddiasını boşa çıkarmaktadır. Bana göre burada üvey kızların nikahının haram kılınması o kızın annesinin kocası olan erkeğin evinde barınması halindedir. Ama eğer ayrı yaşıyorsa Ali Radyalan'ta gelen rivayette olduğu gibi bu caizdir. Yine Ömer Radyalan'ta gelen rivayette böyledir. Bir adam karşısını boşadı ve o boşadı kadının önceki eşinden bir kızı vardı. Bu durumu Ali Radiyalan'a sordu ve onu boşadım dedi. Ali Radiyalan kadının bir kızı var mı dedi. Adam evet lakin o benim üvey kızımdır dedi. Ali Radiyalan o senin yanında mı kalıyor dedi. Adam o Taif'te uzaktadır dedi. Ali Radiyalan onunla evlen dedi. Aynısı Ömer Radiyalan'dan de sayı olarak gelmiştir. Yani ayette geçtiği gibi Nisa 23. ayetinde geçtiği gibi evlerinizde bulunan üvey kızlarını size haram kılındı diyor ayette. E, ama mezhepler bildiğim kadarıyla dört mezhep ittifakla bunu söylüyor. Yani yani fetva verilen, mezheplerde fetva verilen şey bu. Kişi üvey kızı ister kendisiyle beraber yaşıyorsun, ister ayrı yaşıyorsun, onunla evlenemez diyorlar. Halbuki ayette kayıtlıdır bu. Evlerinizde bulunan, yani seninle beraber yaşıyorsa üvey kızın, sen onunla evlenemezsin. Ama ayrı yaşıyorsa bununla evlenmende herhangi bir sakınca yoktur. Ayetin açık ifadesidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama işte üvey kızı Teklif edilince evlenmesi, o benim üvey kızımdır, o benim evimde kalıyor diyerek bu kayıtla e, reddetmiştir. Yani bu sahabe tarafından haram bilinen bir şey olsaydı Allah Resulüne bu kız teklif edilmezdi hiç. O benim evimde kalıyor dediği için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu illet sebebiyle onunla evlenmemiştir. Ali Radyalan'tan bu fetva. Ve Ömer Radyalan'tan de aynısı rivayet etmiştir. Ali Radyalan'tan gelen rivayet Abdülrezzak'ın Musanefi'nde Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sayısına da gelmiştir. Evet burada Naslar'ın zahirini esas almanın, yani onu e, kayıt dışı bırakan bir delil kitap ve sünnetten e, gelmedikçe veya sahabenin icmandan gelmedikçe Naslar'ın zahiriyle hareket edilmesinin gerektiğini e, görüyoruz. Ama ilim ehli diyebileceğimiz alimlerden, imamlardan maalesef bunun gibi muhalif yorumlar, ayete aykırı, hadis aykırı, selefin uygulamasına aykırı fetvalar gelebilmiştir. Allah izin verirse bir sonraki derste zikir ve dualarla ilgili Erban Raym olan fetvalarına geçeceğiz. Nikah ve talak bölümünü de bitirmiş olduk burada. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşvedenle ilahe illan tevateke la şerikelek ve estağfurüke ve tuhu